Su aklına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Nisan 2016 tarihinde Adana Enerjisa Tufanlı Bey Termik Santrali açılış törenine katılmıştı. Orada e, çeşitli açıklamalarda bulundu. Şöyle dedi. Bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve nükleer santraller karşıtı eylemleri hiçbirimizi yanıltmasın. Bunlara çok fazla kulak asmaya gerek yok. Gereğini yapmak durumundayız. Benim için asıl olan milletimin, ülkemin menfaatidir. Bunun karşısında dikilenlerin hepsi teferruattır. Bunu bir kenara koyalım. Köprü yaparsın, baraj yaparsın. Her şeye bunlar karşı çıkarlar. Ağaç dikersin, karşı çıkarlar. Hepsinin karşısındalar. Bunlar teferruattır dedi. <gülüyor> Şimdi bu teferruat olarak gördüğü... Cumhurbaşkanı'nın bir meseleyi ele almak istiyoruz bu hafta. Geçtiğimiz haftalarda da e, Hızlandır'ın talimatını vermişti bu projeye. Çünkü çok sahiplendiği bir proje Cumhurbaşkanı tarafından. E, bize çılgın proje olarak mal oldu. E, Hıncal Uluç'un e, işte 2010 yılındaydı yanılmıyorsam Hı -hı. yazdığı bir makalede şöyle ifade etmişti. Ee, bana bin gün verseler ve İstanbul için bin proje düşün, düşün deseler aklıma gelmeyecek niktelikte çılgın bir proje. O zaman Cumhurbaşkanı değildi Tayyip Erdoğan başbakandı. Başbakandan çılgın bir proje demişti. Ee, Kanal İstanbul projesinden bahsediyordu. Projenin. Fikri aslında e, Tayyip Erdoğan'a ait değil. Daha öncesinden de e, gündeme geldi. Yani tarihi çok eskilere dayanan bir proje. Ama e, işte 2010 yılı sırasında e, Cumhurbaşkanı tarafından ısrarlı bir biçimde yapılması... E, ifade edildi o tarihten beri de işte sürüncemede olan bir proje geçtiğimiz haftalarda ise tekrar Tayyip Erdoğan tarafından e, bir an önce bitirile talimatı verilen bir proje e, bu proje 2011 yılında resmi olmasa da ilk e, güzergahı belirlenen bir proje. Sanal bir proje demek lazım bir açıdan evet. çünkü öyle. E, <gülüyor> yerinin ilk belirlenmesi e, yine Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul semalarında uçarken buradan bir kanal açılsın diye başlayan bir proje. <gülüyor> Onu ilanalım istedik bugün. Evet şimdi bunun e, kanal İstanbul'un ilk güzergahı aslında Silivri'den başlayıp Çatalca'dan geçip Karacaköy'den Karadeniz'e bağlanacak şekilde konuşulmuştu ilk kez. Bu güzergah birkaç sene sonra yine değiştirildi. Şimdi de yine zaten... Şimdi güzergah göz değişti herhalde. Aynen. Yakın zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı... ...Binali Yıldırım bir açıklama yaptı bununla ilgili olarak. Kanal İstanbul için hiçbir güzergah ...bugüne kadar resmen açıklamadık. Halbuki açıkladılar aslında. Evet. Bölgede bir takım tahminlerle spekül spekülasyonlar oluşturuluyor. Televizyon reklamlarına bile bunlar konu oluyor. Vatandaşlarımızın hayal kırıklığı yaşamaması için... Bir beyanatta bulundum demişti ama üç kez değişti güzergah ve bu yüzden pek çok arazi rekor fiyatlarla alındı, satıldı. Hatta ilk etapta 10 milyar dolara mal, mal olacağı tahmin edilen bu projenin detayları ve ihale süreci netleşmeye başladıkça tahmini geçiş güzergahında bulunan arsa fiyatları son bir yılda iki ile dört kat oranında artış gösterdi. Evet, yani evet. projenin açıklanmadan önce e, bölgede bul Tarla fiyatları hı hı. E, çok ciddi bir miktarda evet. artmış. Yani metrekare fiyatları 30-35 lirayken proje açıklandığından bu yana fiyatlar metrekare bazında 200-220 TL'ye kadar yükselmiş. Hatta son güzergah değişikliği açıklamasıyla birlikte e, internette falan böyle hızlı bir artış söz konusu. Arsa ve emlak ilanlarında dönümü 20 bin liraya satılan tarlaların fiyatı 900 bin liraya ...fırladı. Kırk <gülüyor> <gülüyor> bir... katı yani, kırk, kırk, beş katı falan. Yani bir açıdan sanal olması, sanal nitelendirmesi e, bu açıdan da geçerli... ...çünkü <gülüyor> e, güzergahı neye göre değiştirdikleri dahi bilinmiyor. Yani Hiç. herhangi bir bilimsel alaştırma yapılmadığı için... ...güzergah konusunda şimdiye kadar şurası da olabilir, burası da olabilir... ...diye Gibi böyle evet, Hı -hı. E, ilerleyen bir sürece tanıklık eder durumdayız. Evet. Şimdi teferruat olan kısma gelelim. Evet. Bunlar teferruat e, diye nitelendiremeyeceğimiz bilimsel nitelikte yapılmış Hı -hı. çalışmaların verileri. Evet. Bu proje Karadeniz ve Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçiş e, yolu olan... ...İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak için yapılıyor. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açmak demek Hı -hı. yani bu proje. Kesin konumu ve teknik özellikleri ile ilgili olarak erişebilir. Hiçbir resmi bilgi veya teknik belge henüz yok senin de dediğin gibi Nora. Ancak kanalın 40-45 metre uzunluğunda olacağı öngörülüyor. Tabanda da işte 125 metre, yüzeyde 145 ile 150 metre genişliğinde ve 25 metre derin, derinliğinde olması planlanıyor diye düşünülüyor kanalın yapımıyla birlikte İstanbul Boğazı'nın tanker trafiğine tümüyle kapatılacağı söyleniyor İstanbul'da yeni bir ada oluşturulmaktan bahsediyorum. Bir ada evet hmm. yarım ada oluşacak. Hı? Evet. Ee, şimdi bu büyük bir proje. Ee, bu sadece İstanbul değil aynı zamanda daha geniş bir coğrafyayı tüm bölgeyi e, Karadeniz çevresindeki ülkeleri de etkileyecek bir projeden Hı -hı. bahsediyoruz. E, Kanal İstanbul projesi tatlı ve tuzlu tüm su varlıklarını aynı zamanda etkileyecek bir proje. E, aslında Karadeniz'i şöyle tarifliyorlar dev bir havuz Hı -hı. böyle açıklayabiliriz buradaki etkilenmeyi anlatmak için e, dev bir havuz Karadeniz e, derinliği 2000 metre bu havuzun e, suyunun tuzluk oranı düşük Tuna ve Dinyeper, Dinyester ve Don nehirleri bu havuza tatlı su ile dolduran işte nehirler İstanbul Boğazı ile de bu büyük havuzun suyu boşaltılıyor e, Akdeniz Havzası denilen bölge yazın sıcağı ve kışın kuru Poyraz rüzgarları ile Sürekli su kaybeden bir deniz özelliğine sahip işte Karadeniz'den gelen bu su akıntısıyla Akdeniz'in kaybettiği su e, yerine geçmiş oluyor doldurulmuş oluyor. Evet yani kaybedilen su nedeniyle Karadeniz'in fazla suyu İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiyor. Bu Cebeli Tarık boğazından geçen Atlantik okyanusu yüzey suyu ile birlikte bu su eksikliği tamamlanmış oluyor. Karadeniz'i besleyen kaynakların tatlı su Olması bir yana suyundaki tuzluluk boğazların altından ilerleyen ters yöndeki dant kaynaklanıyor aslında. Birbirine karşı yönde ilerliyor bu iki akıntı. Birbirlerine teğet geçmiyorlar. Boğazın dip yapısı nedeniyle hatta birbirlerine karışıyorlar. Böyle bir durumda İstanbul Boğazı'na eğer 25 metre derinliğinde bir yeni kanal açarsanız havuza giden suyu arttırmadan ikinci bir musluk ...yani boşaltan ikinci bir musluk takmış evet, oluyorsunuz. Evet, tam bir havuz problemi. <gülüyor> Aynen. Dört tane mesajası var. Sınavlarındaki Şu anda bir tane e, Açak, açılan, açılan bir musluk, musluk var. var. Şimdi hmm. bunun yerine, bunun yanı sıra bir ikinciyi açmaya e, planlanıyor. Evet. Şimdi havuz boşalır ama deniz boşalmasa da ortalama e, Marmara Denizi ile e, Karadeniz arasında... 30 santimlik yükseklik farkının zamanla, işte burada havuz problemi ortaya çıkıyor, <gülüyor> 20 ya da 10 santim gibi değerlere inebileceği söyleniyor. Hı -hı. Bu da tabii ki Akdeniz'in suyu ile Karadeniz'in tuzanma oranını ...arttıracağı hı. ifade ediliyor. Çünkü e, su seviyesi düşmüyor. Hı hı. Bu eksiklik hemen o inme... ...Hemen Akdeniz'in suyuyla tamamlanacağı için... ...Akdeniz'in de suyu çok tuzlu... ...Karadeniz'in tuzlanma oranı artmış oluyor. Onu evet. da evet, söyleyelim yani. Şimdi WWF'in e, bu konuda yaptığı bir e, çalışma vardı. Evet. Kanal İstanbul Hı -hı. üzerine yaptığı bir çalışma vardı. E, yine oradan e, derlediğimiz bir takım verileri aktarmak isteriz. Hı -hı. E, çünkü asıl mesele Marmara Denizi diye Hı -hı. ifade ediliyor burada. Marmara Denizi'nin özelliği de işte zeytinyağı su misali tabakalaşmış bir yapıda. Ee, yüzeyde tuzsuz e, tuz oranı daha düşük, düşük ona, olan e, su var. Üst, Karadeniz e, suyu. Evet. Yani. E, üstte 25 metresi Karadeniz suyu ile e, kaplı. Bunun altı ise deniz dibine kadar tuzlu Akdeniz suyundan oluşuyor. E, ve iki koşul dışında birbiriyle ile karışmıyorlar. E, üst sudaki e, organik maddeler zamanla bu bar bariyeri geçiyor ve altta Alt suda birikiyor parçalma süresince oksijen tüketen bu organik maddeler alt tabakayı besince zengin bir hale getirir getiren unsurlar Evet normal koşullarda bu su üst suyla karışmaz çünkü birbirlerinden e, tuzluluk oranları oldukça farklı yani tuzluluk bariyerini aşamazlar birbirlerine e, karışamazlar Atmosferdeki oksijen de bu tabakayı geçemeyeceği için alt taraftaki kısımda yani o tuzlu tarafta e, oksijen giderek tükenir. Marmara Denizi'ndeki oksijen eksikliğinin aslında tek çaresi çünkü Marmara'da da aynı şey olabilir. Tek çaresi oksijen kaynağı olan Çanakkale Boğazı'nın altından giren Akdeniz Suyu aslında. Buna karşılık İstanbul Boğazı'ndan geçerek gelen su Marmara'ya o hızla çıkınca... Başka türlü karışma imkanı bulamayan alt tabaka suyunu vakumlar gibi emiyor ve üst su ile karışıyor. Bu şekilde yani deniz e, canlı halde devam ediyor. Hı hı. Bu süreç tüm sene boyunca devam ediyor. Ama tabii üst tabakanın karışmasıyla alt tabakanın karışması birbirlerinden farklı süreçler içerisinde oluyor. Üst tabaka 3 ayda bir yenilenirken yavaş yavaş alt tabaka 7 yılda bir değişebiliyor Ve bu durum Marmara'ya has bir durum. Evet. Başka kanallarla hiçbir şekilde... Yani Panama ve... ya da Süveyş kanalıyla ha. benzeşmiyorlar. Ya böyle bir kanal yapılırsa tabii hiçbir evet. şekilde yani Bu kanalın yapılması ha. demek İstanbul'un Marmara Denizi, Marmara ve Karadeniz'deki bu hassas dengenin bozulması anlamına gelecek. Uzmanlara göre de derinliği 25 metre olan ikinci bir musluk açıldığında Karadeniz'in suyu... Marmara'ya daha hızlı evet. akacağı bol Hı. besini üst tabaka zaten can çekişiyor. Alt tabakaya baskı yaparak oksijenin hızla azalmasına neden olacağı söyleniyor. Oksijen Hı. bittiğinde ise geri dönüşü olmayan bir sürece girilmiş oluyor. Kanal kapatılsa bile oksijensizlik kimyasal dengelere alt üst ettiğinden ee, bunun geri dönüşü artık olmayacak Hı. diye ...ifade ediliyor. Evet, bu alt tabak tabakadaki hidrojen sülfür yoğunluğunu artıracak bir şey. Bu da e, her zaman e, hani çok kötü kokular duyduğumuzda denizde sebep budur genelde. Ama bu koku çok önemsiz kalıyor. Yani burada bir koca bir denizin Marmara'nın ölümünden bahsedeceğiz evet. e, o zaman. Marmara Denizi'nde şimdi baktığımız zaman geçen e, çok kısa bir süre önce haberler çıktı. Pa Palamut son dört senede yüzde üç nokta iki azalmış... Hı hı. Yani şimdi böyle bir proje yapıldığı zaman palamutuna da, bütün balıklara da, bütün canlı yaşamına da orada darbe vurulmuş olacak. Ve tabii elbette ki zamanla Karadeniz'in de ekolojik yapısı bozulacaktır. Evet. evet, şimdi tatlı su varlıklarına geldiğimizde durum, da, durum daha da vahim hı hı. bir boyuta ilerliyor. İstanbul'da evet. kullanılabilir su rezervleri zaten sınırlı. Bu nedenle İstanbul'da Melen e, gibi e, çeşitli nehirlerden... ...diğer havzalardan... ...büyük maliyetler ödenerek... ...sular taşınır durumda... Evet. <gülüyor> ...öte yandan... ...kentin master planında... ...yerleşilmeyecek... ...alanların başında içme suyu... ...havzaları geliyor ama... ...bir yandan İstanbul'un... ...yerleşim alanlarının... ...genişletildiğini görüyoruz... ...İstanbul'un yaklaşık... ...yüzde 46'sı içme suyu... ...havzaları içinde yer alıyor... Kente yakın 7 adet içme suyu havzası var. Bunlar Büyükçekmece, Sazlıdere, Terkos, Alibeyköy, Ömerli, Elmalı, Darlık. Bunlardan Terkos Gölü, Sazlıdere Barajı ve Büyükçekmece Gölü'nün bir kısmı veya tamamı bu projeden yüksek olasılıkla etkilenecek deniliyor. Evet, şimdi azalan su arzıyla birlikte tabii ki de İstanbul'un azalan su arzıyla birlikte kanalın her iki yanındaki yüzeylerden tatlı su depoları olan akiferlere yönelik. Çok olumsuz baskılar da ortaya çıkacak demektir. Milyonlarca nüfusu besleyecek olan su havzalarına ister istemez tuzlu su e, sızacaktır. Ve bu da bu su varlıklarının, tatlı su varlıklarının kirlenip kullanılamaz hale gelmesi demektir. Proje Doğu Trakya'nın direnen sistemini de tümüyle etkileyecektir. Çok büyük alanlardan bahsediyoruz gerçekten. Sadece yeraltı suyu kaybı bile İstanbul'u yaşanmaz bir hale getirir. Zaten evet. yeterince suyumuz yok. Yani bir tek dere Barajı... Evet. Ortadan kalksa bile yani ona etkilese bu e, proje e, bunun e, kullan, e, kullanabilir su miktarında yüzde 6.7 oranında düşüşe yol açacağı e, söyleniyor. Yani evet. Bir de bugünkü nüfustan aslında değerlendiriyoruz Tabii, bu verileri. Daha orta vadede hani İstanbul nüfusunun 25 milyona ulaştığını e, düşünecek olursak içme suyu bulamayacağımız çok aşikar. Ee, o zaman içme suyunu nereden temin edecek İstanbul? Çünkü evet. taşıyabilecek nitelikte su da kalmıyor etrafta. Yani şimdi Melen ıstranca gündemde. Ama e, bundan sonra çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmaya başlayacak. Bu ise evet. o bölgelerde daha büyük e, su sorununa yol açacak. Zaten su sorunumuz var. Evet bir ara verelim. Ondan sonra bu projeden bahsetmeye devam ederiz. Şimdi James Bay'den dinliyoruz. Hold Back the River. Tried to keep you close to me But I got in between Tried to square not being there But I said that I should have been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 fashioned by Let us hold each other. Lonely. Su hakkında Kanal İstanbul ya da çılgın projeden bahsediyoruz. Bu projenin etkilerinden bir parça bahsettik. Tatlı su varlıklarına, denize, denizlerimize daha doğrusu Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i bile etkileyebilecek bir proje. Ama tabii bu projeye bütüncül olarak bakmak lazım. Bundan kastımız İstanbul'un kuzey tarafında sadece Kanal İstanbul değil, 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, Havalimanı... Yani 3. hava limanı, değişik limanlar, işte yeni şehir projeleri falan yapılmakta. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda İstanbul'un yarısı zaten şantiye alanına dönüşecek demektir ki zaten dönüşüyor yani ge evet. gelecekten bahsetmeyelim. Şu anda yaşıyoruz bunu. Kanal İstanbul, Yeni Boğaz Köprüsü, yeni hava limanı projeleri gibi büyük insan yapıları ve etkinliklerin yeryüzünde yaratacağı çok etki var. Yani iklimi de değiştirebilecek hı hı. bir şey. Arazi kullanımı, nemlilik, sıcaklık ...gaz ve enerji akısı gibi değişikliklerin hepsi birbiriyle bağlantılı bir mikro iklimler dizisini oluşturuyor. Tabii ki de bu proje diğerleriyle birlikte bu iklimleri de bozacaktır. Evet, çok doğal bir biçimde. Yani bu projelerin yapıldığı alanlarda ve yakın çevrelerinde çok kısa bir zamanda ısı ve nem akıları, sıcaklık, nemlilik, buharlaşma... ...bulutluluk ve rüzgar rejimleri etkileneceği doğrultusunda e, kimi araştırmalarda yapılıyor ve ifade ediliyor. E, zaten iklim değişikliğinden bahsediyoruz ve bu evet. bölge özel olarak e, yağış rejiminde bir azalma... E, ...sıcaklık artışında da e, diğer bölgelere de göre daha fazla bir artışın olacağı da ifade ediliyor. E, bu projelerle birlikte bunların etkisi daha da olumsuz olacak. Evet, üstelik kanal etrafında kurulacak yeni şehirler, bunları da düşünmek lazım. Bu projeler genelde zaten hani etrafında bir yeni şehir kurulsun diye de yapılıyor. Hı hı. Yani üçüncü Ama Havalimanı. Cumhurbaşkanı son dönemde hmm. açıklama yapmış, sayıyı hmm. biraz düşün demiş. Evet. şimdi Birimliği'nin lazım. sayısını nüfusu... 5 biraz... milyon gelmesin, dört kalsın gibi. <gülüyor> evet, şimdi e, bu kadar insanın yerleşmesi, su... ...kanalının etrafına, işte diğer projelerin hepsi zaten su varlıklarının çok olduğu, ormanların çok olduğu yerlerde yapılıyor. Hepsi su varlığı aslında etrafında oluyor. Bu kadar milyonlarca insanın yerleşmesi ne demek? Bir kanalizasyon sorunu da ortaya çıkacak demek evet. yani. Bu sorun nasıl çözülecek? Buna da bakmak lazım yani. Zaten şu andaki İstanbul'un kanalizasyonunu İstanbul'daki bu iki yönlü akıntı sistemiyle bağlantı olarak tasarlanmış durumda. Evet. Ee, ve halen mevcut kanalizasyon sistemiyle her gün milyonlarca metreküp atık su e, deniz deşarjları ile Karadeniz'e doğru akan boğaz alt akıntılarına veriliyor. Şimdi kanalın etrafında oluşacak yeni şehirlerin atıklarının da kanala verilmesi halinde... Marmara'nın bu yükü kaldırması mümkün evet. mü? Mümkün değil. Çünkü zaten hani derin deşarj yaptıklarını biliyoruz. Çok bir arıtma şeyi Neredeyse yok. Neredeyse hiç arıtma yok. Evet. evet. Ayrıca şu da ifade ediliyor. 25 metre derinliğindeki kanaldan deşarj olacak su Marmara'nın üst suyu ile... Üst hmm. suyu ile karışacak yani Marmara'nın mevcut atık su sisteminde çökertecek nitelikte bir proje deniliyor bunun için. Ee, hmm. Çünkü zira bu derinlikteki bir kanalda atık suyunun alt e, suya verilmesi mümkün olmaz diye ifade ediliyor. Evet raporda. Ee, kentin doğal kalan son alanlarından biri olan İstanbul Ormanları da üstelik burada. Burası Avrupa'nın acil korunması gereken yüz ormanı. Orman alanı arasında yer alan bir bölge. İstanbul Boğazı'nın iki denizi birbirine bağlaması gibi... ...Çatalca ve Kocaeli Yaramadaları üzerindeki ormanlar da Avrupa ile aslında Anadolu Florası'na... ...yani bitki örtüsünü birbirine bağlayan ekolojik koridorlar. Ancak yalnız 150 metre genişliğinde bir kanalın açılması için bile... En az 300-350 hektarlık bir ormanlık alan yok olacak deniliyor. Nerede yapılırsa yapılsın. Yapımına başlanan bu üçüncü Boğaz Köprüsü ile de havalimanı, işte bağlantı yolları ve etrafında gelişecek olan yeni yerleşim alanlarını da hesaba katarsak, o zaman zaten kuzeydeki ormanların ekolojik bütünlüğünü yitirmesinden bahsetmemiz lazım, parçalanmasından öte tamamen ortadan kalkıyor. Olduğunu evet. söylemek lazım. Ki bu ormanlar aynı zamanda su varlıklarının evet. e, beslenmesi için olmazsa olmaz. Yani Neyse. ormanları ortadan kaldırınca diğer işte bahsettiğimiz bizzat projeden etkilenmeyecek olan su varlıkları da e, doğal olarak etkilenecek. E, aynı zamanda yağış miktarları da azaltacak. Yani demiştik yerel, e, yerel iklimi de değiştirecek. E, zaten bu projelerin başlangıcında... E, Kimi işte göl gölet nitelindeki e, yetmişe yakın su varlı e, evet, evet üçüncü hava limanında e, koruma kapsamından çıkartılmak için su birikintisi haline hmm. dönüştürülmüştü çetten kurtarabilmek için böyle şeyler yapılmıştı şimdi üç kere değiştiği süre içerisinde her bir evet. güzergahta çet muafiyeti ya da çet incelemesinden kaçınmak için bu tür uygulamalar da yapılıyor. Bunda da yapılacak. Evet. Yani iki riskten daha yani bir iki şeyden daha bahsediliyor, olumsuzluktan daha bahsediliyor. Deprem riski bu projelerle Hı. daha da tehlikeli hale gelecek deniliyor. Evet. Proje evet. aslında çok büyük ölçekli olduğu için. Çok büyük boyutlarda, çok büyük miktarlarda kazı, dolgu, dinamit ve iş makinesi kullanımı söz konusu olacak. Tabii yine gürültü, egzoz bunlar da çevreye zarar verecek. Güzergah boyunca oluşabilecek kaymalar, göçükler şimdiden hesaplanamaz kadar büyük aslında. Kanal nerede yapılırsa yapısı Marmara'ya girdiği yerde en az 10 şiddetinde etkilenecek bir depreme neden olabilir. Hatta bu etkilenme daha fazla bile olabilir denmiş bu bahsettiğimiz WWF raporunda. Evet. Şimdi bu e, özetlemeye çalıştık. Bu daha kapsamlı işte e, itirazlar da var. Şimdiye evet. kadar proje ile ilgili olarak hiçbir üniversite veya araştırma kurumunun kurumuna başvurulmamış olması ...son güzergah açıklamasıyla birlikte e, hmm. bir üniversiteyle anlaşıldığı doğrultusunda da haberler yansımıştı. Hmm. E, bu projenin bilimsel olarak mümkün olup olmadığını dikkate bile almadıklarını e, evet, gösteriyor aynen. ilgililerin, yetkililerin. E, birileri ikinci bir boğaz yapacağız. Orijinalinden daha güzel olacak diyerek aslında... <gülüyor> e, ...proje yapılmayacağını gösteriyorlar bütün Türkiye halkını ve dünya halklarını. E, bir yerlerdeki toprak değer kazansın diye de böyle bir proje yapılamaz. Bunlar ifade edilenler de teferruat değildir. Evet. Sonuç olarak? Yani bu sonuç olarak aynen bu bahsettiğimiz raporun başlığında olduğu gibi... ...ya Kanal İstanbul yapılacak ve İstanbul yok olacak ya da İstanbul olacak bu proje yapılmayacak diyelim. İkisinin ortası yok diyerek eee programımızı bu haftalık bitirelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı